Silahlar Osmanlı ordusunun kullandığı silahlar çeşitli imalathanelerde üretilerek cebehanelerde silah deposu korunur. Burada silahların düzenli olarak bakım ve tamirleri yapılırdı. İlk Osmanlı cebehanesi Edirne'de kurulmuştur. İstanbul'un fethinden sonra, sarayın birinci avlusunda yer alan Aya İrenik Lisesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından cebehane haline getirilmiş ve 19. yüzyıl sonuna kadar da bu amaçla kullanılmıştır. 1846 yılında Topane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın girişimleriyle Aya İrenik Lisesi, Mecmai Esliha-i Atika ve Mecmai Asar-ı Atika Eski Silahlar ve Eski Eserler Müzesi adı ile İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk müzesi olmuştur. Topkapı Sarayı'nın müze olarak kullanılmaya başladığı 20. yüzyıl başlarına kadar da silahlar burada muhafaza edilmeye devam etmiştir. Burada sergilenen silahlar, günümüzde dünyanın en zengin silah koleksiyonlarından birine sahip olan askeri müze koleksiyonlarının temelini oluşturmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi'nin Arap, Emevi, Abbasi, Memlük, İran, Türk Kırım Tatar, Hint, Avrupa ve Japon kültürlerine ait 52 bin adet silahtan oluşan koleksiyonu, 1300 yıllık geniş bir zaman dilimini kapsayan örnekleriyle dünyanın bu alandaki sayılı koleksiyonlarından biridir. Bir bölümünü Cebihaneden intikal etmiş olan silahların ve saray muhafızları tarafından kullanılmış silahların oluşturduğu koleksiyonun en dikkat eder bölümünü ise, Bizzat padişahların siparişi üzerine ya da padişahlara hediye edilmek için özel olarak imal edilmiş olan, sarayın özel koleksiyonuna ait silahlar oluşturmaktadır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan I'ı, Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan I'ı, Selim, Sultan I'ı, Mehmet, Sultan I'ı Ahmet gibi birçok Osmanlı padişahına, sadrazam, Paşa, silahdara gibi üst düzey devlet adamlarına ait silahlar, ince işçilikleri ve bezemeleriyle göz doldurur. Koleksiyonda, sanatsal değeri yüksek örneklerin çeşitlenmesini sağlayan önemli bir de, ganimet yoluyla ele geçen değerli silahların saraya alınması geleneğidir. Koleksiyonun en erken örneklerini, İmevi ve Abbasi halifelerinin 7-13. yüzyıllara tarihlenen kılıçları ile 14-16. yüzyıllara tarihlenen ve aralarında kılıç, nifer, zırh takımları, alem ve baltalarında bulunduğu memluk silahları oluşturur. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesinden sonra ganimet olarak saraya getirilen bu örneklerin içinde yer alan ve Kayıt Bay, Kansuher Gavri gibi memluk sultanlarının adını taşıyan silahlar, sadece dönemlerinin silah teknolojisini yarısıtmakla kalmaz, aynı zamanda sanatsal açıdan da büyük değer taşır. Öte yandan, ganimet ya da hediye olarak saray koleksiyonuna girmiş olan İran Silahları Grubu, Yay kılıç, balta, mızrak, alem, zırh ve mifer gibi örneklerden oluşur. İslam maden sanatının ince işçiliğini ve süsleme zevkini yarısıtacak çeşitliliğe sahip olan Memluk ve İran silahlarının yanı sıra, çeşitli Avrupa devletlerine ait silahlar ganimet yoluyla, Kırım-Tatar, Hint ve Japon silahları ise hediye yoluyla saray koleksiyonuna girmiştir. Koleksiyonun sayı ve çeşit açısından en zengin bölümünü Osmanlı silahları oluşturur. Koleksiyonda Osmanlı ordusunun en özgün silahları olarak yer alan ok ve yay gibi atıcı silahlar, ateşli silahların ortaya çıkışından sonra da kullanılmaya devam etmiştir. Bu silahlar, 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar ise okçuluk sporunda kullanılmıştır. Koleksiyonda Sultan I. Bayezid tarafından yapılmış yaylar da bulunmaktadır. Mızrak, cirit gibi delici silahlar, kılıç, yatağan, meç, pala, hançer, kama, cembiye, feber ve baltalardan oluşan kesici silahlar, bu silahlardan korunmak üzere geliştirilmiş olan mifer, kalkan, zırh, at alın zırhları gibi silahlar, koleksiyondaki Osmanlı silahlarının diğer türleridir. Hareket kabiliyetini engelleyen zırhlara Osmanlı ordusunda çok fazla itibar edilmemiştir. Osmanlılar, Avrupalı şuvaliler gibi baştan ayağa kadar zırha bürünmemişler, sadece vücudun en çok tehlikeye maruz kalan kısımlarının korunmasına dikkat etmişlerdir koleksiyonun bir diğer dönemli bölümünü de 16. yüzyıldan itibaren tarihlenen tüfekler ile çoğu 18. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen tabancalardan meydana gelen ateşli silah örnekleri oluşturur. Fitilli, çakmaklı, kapsüllü ateşleme mekanizmaları ile ateşli silahların gelişimini yarısıtan bu silahlar, üretildikleri dönemin süsleme üslubunun yanı sıra İstanbul, Kafkasya ve Balkanların bölgesel formlarını ve süsleme zevkini de yarısıtır. Bunların dışında şeşbeğer, topuz gibi vurucu silahlar, tuğ general, sancak ve alem gibi hakimiyet ve devlet sembolleri ile Söğüt Kalkanlar koleksiyonun önemli parçalarıdır. Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan silahların hemen hepsi ince işçiliğin yanı sıra süsleme sanatı yönünden de zengin örnekler sergiler. Kılıç, hançer, meç, kalkan, nifer, zırh. Tüfek, tabanca gibi silahlarda madeni aksamın üzerine altın ve gümüş kakma, kabartma veya kazama tekniğinde işlenmiş bitkisel bezemelerin içine ayetlerin, manzum kitabelerin, silah yapan ustanın ya da silah sahibinin isimlerinin yerleştirilmesi, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ok ve yaylarda ahşap zeminlerin kalem eşi ve lake ile bezendiği, kılıç, tüfek ve tabanca gibi silahların ahşap aksamının ise ise kemik, Fildişi, altın ve gümüş aplike veya kakmalarla bezenmiş ve değerli veya yarı değerli taşlarla zenginleştirilmiş olduğu görülür. Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. yüzyıl başlarından 18. yüzyıl sonlarına kadar ki üst düzey mali durumu, burada silahın bir savaş aracı olarak gelişimini sağladığı kadar bir sanat eseri niteliği kazanmasına da neden olmuştur. Gerli maden ve taşlarla yapılan çeşitli süsleme ve bezemeler silahı soğuk görünümünden çıkararak günlük giyim kuşamın bir parçası haline getirmiştir.